Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Fikret, Hoş geldin. Günaydın. günaydın, hoş bulduk. Bugün e, Bengi'ye bağlanmıyoruz ama konuklarımız var. Evet, herkese tekrar günaydın, Bengi'ye iyi akşamlar. E, hatırlayacaksınız, e, son dönemlerde kooperatifçilik hareketi üzerine konuşmaktaydık ve bir takım örnekleri masa üzerine yatırmaktaydık. E, bugün de Boğaziçi Üniversitesi e, Tüketim Kooperatifi e, BÜKOP üzerine konuşacağız Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir kapa çeşitli programlarda referans vermiştik ama hep böyle kısa geçmiştik. Bugün bir kapa bir program boyunca anlayalım, değerlendirelim, iç yapısı nedir, ne yapar, ne eder, bunları dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Bugün iki konuğumuz var, Boğaziçi Üniversitesi'nden. Ee, Özlem Öz hocamız e, işletme bölümünden, e, Pınar Ertör e, hocamız e, iktisat bölümünden aynı zamanda şu anda İstanbul Politikalar Merkezi'nde de doktora sonrası çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba hocam. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi isterseniz e, biraz böyle bir kopun tarihinden ne zaman başladı, ne oldu, ne yapılıyor, ne tür etkinlikler var e, onu bir aktaralım. Hı hı. Ben başlayayım. 2008 yılının sonbaharında başladık kooperatif hakkında konuşmaya. Bir kooperatif kursak mı acaba nasıl olur diye düşünmeye. Bir grup hoca ve idari personeldik. Yaklaşık 15 kişi kadardık. Küçük bir gruptu aslında. Ben de vardım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fikret de vardı. Evet. Bir sene boyunca toplandık konuştuk nasıl olur olur mu olmaz mı bir hayal tabii bu çok büyük bir hayaldi. Bu hayal şöyle anlatayım üreticiler kooperatifler olarak acaba örgütlenseler ve kendi aralarında networkler ağlar kursalar tüketiciler de aynı şekilde E, kooperatifler olarak örgütlenseler ve onların da arasında ağlar olsa ve böyle bir modelle e, arada da koordine eden e, bir e, dernek düşünmüştük. Hani e, çiftçilerin örgütleri, tüketicilerin örgütleri ve arada da Tohumizi Derneği koordinasyonu sağlayacaktı Çünkü e, çiftçiler e, dağılıyorlar Türkiye'nin dört bir yanına bazen irtibat kurmak zorlaşabiliyor. O nedenle böyle bir aracı koordine edecek derneğe de ihtiyaç olabilir diye düşünmüştük. Bu çok güzel bir hayal olarak böyle başladı. Hani ilk Boğaziçi ile başlayabilir. Daha sonra başka üniversitelerde kooperatifler olabilir. Ve mahallelerde belki kooperatifler olabilir diye hayal ettik. Şimdi geriye dönüp bakıyorum da hani aslında evet küçük bir kısmını Gerçekleştirmişiz bu büyük hayalin ama e, yine de büyük bir e, başarı denildi. Büyük ölçüde gıda üzerinden giden bir hı hı. değil mi tüketim? Evet, evet e, bu bir sene boyunca toplandık nasıl bir model olsun bir pilot düşündük. E, bu pilotta da ilk önce e, yalnızca tek üretici kooperatifi Kibele ile çalışmaya başladık. Ee, ...ve belli sayıda... ...kısıtlı sayıda ürün getirelim dedik... ...hani böyle hep yavaş yavaş gidiyorduk... Ee, ...yavaş kooperatif... ...hani öğrenelim... Ee, ...nasıl olacak olacak mı olmayacak mı... ...bunları planlayalım istiyorduk... ...mesela... E, ...Aralık 2009'da... ...kooperatifi kurduğumuzda... ...ki e, o ay yanlışmış... ...belki sonra ona geliriz... ...bize cezalar kestiler... E, Bir senelik defterleri istediler. Onun üzerine bir muhasebeci tuttuk. Bir mali müşavir tuttuk. Evet buradan da ufak bir parantez açayım. Şu an mevcut düzenleme... ...kooperatif... ...kurma işine girenlerin... ...bayağı bir kanını canını alan cinsten... Evet, ...inanılmaz evet, evet. Bir bürokrasi var. Bürokrasi var. Hı hı. Benim... yani Elim yorulmuştu imza atmaktan bir takım ee, defterlere. Ne oldu bilmiyorum evet, şu anda evet. defterler ama. Sürüyor. <gülüyor> Sürdürülüyor. Evet. Yedi kişi notere Hı. gidiyorsunuz. Hani bir takım imzalar atıyorsunuz. Tip sözleşmeyi kabul ediyorsunuz Hı -hı. vesaire işler var. Ama biz işte bu e, mali müşavirle çalışmaya başladık ve o e, part time olarak çalışıyor kooperatifte ve Bir ödeme alan az da olsa bir ödeme yapıyoruz kendisine tek çalışanı kooperatifin diğer bütün işler gönüllüler tarafından. Dolayısıyla yaptım. biraz da yani çalışma model, modelitesine de girmiş oluyoruz. Girmiş oluyoruz yavaş yavaş bunu kurduk Aralık 2009'da ve daha sonra yeri aldık üniversiteden o da çok önemli bir aşamaydı. Şimdi yani baraka ki... dediğimiz yer Evet. Ha, sonunda hı. üniversiteden kiraladık. Kiraladık. O evle oranın işte elektriğini, suyunu, evet, evet. paralarını ödüyoruz. Epey bir iş vardı. Suat Yalçın yapı işlerinden epey bir uğraştı. Rafları, her şeyi orayı hani bir e, kooperatif binası haline getirdik. E, ve Nisan gibi, artık 2010'a gelmiş oluyoruz. Nisan gibi de siparişleri e, hazırlayalım dedik. Çok sınırlı sayıda ürünle başladık. Zeytin, zeytinyağı, peynir, e, un vardı. Öyle Böyle birkaç kalem ürünle e, ve üyeler kabul etmeye başladık tabii. Hemen çok pozitif yaklaşıyordu herkes. Hemen üye oldu. Ve aylık e, siparişler alarak... ...bu ürünleri üyelere... E, ...ulaştırmak şeklindeydi pilot projemiz. Kimler üye olabiliyordu peki? Ee, Boğaziçi... ...o sırada yalnızca... ...akademik ve idari personel... E, ...Boğaziçi mensupları... ...Tüketim Kooperatifi zaten açıkladı. Onlar üye oluyordu. Dediğim gibi böyle bir... E, ...çok yeni bir deneyim olduğundan... E, ...adım adım gidelim istiyorduk. Öğrencilere açmalı mıyız? Mezunlara açmalı mıyız? Bunları hep konuşuyorduk. Ve e, biraz da böyle... Ee, tahmin edemiyorduk açıkçası çünkü okulun binlerce öğrencisi var, binlerce mezunu var. Acaba altından kalkabilir miyiz onlara da açsak diye ee, düşünüyorduk. Sonra tabii aşama aşama hani biraz e, yapabildiğinizi görünce ve iyi gitmeye başlayınca e, evet mezunlara da açalım dedik. Mezunlar e, online e, istediler tabii mezunlar mutlaka e, üniversitenin yakınında oturmuyorlar. ''Acaba biz bilgisayar üzerinden sipariş e, versek olur mu?'' dediler. Öyle bir tartışma oldu. Onu reddettik. Bunu da e, belki geliriz sonra konuşuruz. Bu kooperatif ruhu dediğimiz şeyle çok e, yakından ilgili. Çünkü hani bizzat gelsinler, e, barakada bir uş, e, işin bir ucundan tutsunlar istiyoruz. Barakayı da biraz açalım <gülüyor> birazdan herhalde. Evet. Ne, baraka dediğim şeyin nasıl bir şey olduğunu. <gülüyor> evet. E, Ee, oradan biraz devam edeyim mi ben? Ee, Barak, yani şöyle özetleyelim aslında modeli. Ee, doğrudan küçük üreticiden e, kimyasalsız, kimyasal kullanılmadan üretilmiş adil sağlıklı gıdayı doğrudan tüketiciye ulaştırmaya çalışan bir yapı, bir koop. Ee, bir tüketim kooperatifi ama bir yandan da aslında gönüllülükle işleyen, hiçbir kar amacı gütmeyen, sadece ve sadece gönüllerin organize olduğu bir e, alan. Bir sosyal ve sosyal alan olarak da kullandığımız bilgi paylaşımının yapıldığı ama aynı zamanda satışların yapıldığı da barakamız var. Bu baraka hafta içi her gün bir ve bir buçuk, beş ve beş buçuk saatlerinde açık. Buradan doğrudan satış yaptığımız gibi bir yandan da esasında dediğimiz gibi üreticileri çağırıyoruz. Üreticilerimizle söyleşiler yapıyoruz. Onlar tüketicilerle bir araya geliyorlar. Tüketiciler doğrudan sorularını üreticilere sorabiliyorlar zaman zaman. Dolayısıyla bizim için çok çok önemli bir kamusal mekan aslında baraka. Biz bu satış mekanının, barakanın varlığını çok çok önemsiyoruz. Fiziksel olarak bir araya gelmeyi özlemin dediği gibi çok önemsiyoruz. Şu andaki kimo Model Bu model tabii birazcık zaman içinde son 2009'da kurulduğundan beri Epeyce aslında kendini yeniledi. Belli kriterler vardı. Başlangıçta kuruluşta bunlar da kendini günün koşullarıyla beraber şekillendirdi. Anlam kazandı. içi dolduruldu bu kriterlerin. Bu baraka sayesinde, gönüllerimiz sayesinde. E ve dediğim gibi bu alan üzerinden aslında biz bu modelin işleyebileceğini, tüketim kooperatifi modelinin başka alanlara da yayılabileceğini, gıda da çok iyi işleyebileceğini, üniversitelerde, iş yerlerinde, mahallelerde kurulabileceğini, Hep iddia ediyorduk. Ta ki geçen seneye kadar Kadıköy Kooperatifi kurulana kadar sadece iddiaydı bunlar esasında. Belki bunu da biraz konuşuruz. Yavaş yavaş hakikaten bizi şu anda çok mutlu eden şey ee, yine bizim gibi kar amacı gütmeyen sadece gönüller tarafından çalıştırılan gıda kooperatiflerinin yavaş yavaş kurulmaya başlamış olması ve bunun da birbirine yine ilham veriyor olması. Yani bu modelin başkalarının da yapılabilir bu iş. Hani ne kadar bahsettik kooperatif bir sürü bürokratik işi olan böyle çok zorluklar içeren bir şey gibi gözükse de aslında bir araya gelince bir 10-15 kişilik Hı -hı. en ...fazla çekirdek grubun bir araya gelmesiyle... ...giderek genişleyen... ...daha çok insanı kapsayabilen... ...çok da güzel uyum içerisinde işleyebilen... ...ve hakikaten aslında günün gereklerine de... ...cevap verebilen bir oluşum. Bir şey sorayım. Yani çok hızlı geçtin Pınar... ...işte sağlıklı olacak... ...işte kimyasal kullanılmayacak vesaire... ...bunları biraz daha açabilir miyiz? Bizim gittiğimiz... ...üreticiler kimler, bunları mesela ziyaret ediyoruz mu, tanıyor muyuz, biliyor muyuz, oradaki ilişkiler ne, bir şekilde bu ilişki devam mı ediyor, bir başta el sıkışıp sonra işte şu kadar peynir gönderle sınırlı mı yoksa, ara sıra ziyaretler oluyor mu? Biraz onları açalım, yani oradaki derdimiz ne, hem sağlıklı hem... İşte küçük olmaları dışında biraz onları e, kurcalayabilirsek. <gülüyor> üreticilerle doğrudan e, kooperatif içerisinde bağı kuran birer ürün ve üretici sorumluluğumuz oluyor ve aslında hani doğrudan bir ilişki biraz o sorumlular üzerinden de yürüyor ama bir araya da hep sürekli geliyoruz üreticilerle. Üreticilerin ilk e, ilişki kurulma aşamasında esasında yine ilk zamanlar biz özellikle çiftçi arkadaşlarımız, çiftçi senden arkadaşlarımız çok yardımcı oldu. Hala da çok yardımcı oluyorlar. Hep bir referanslandırmaya çalışıyoruz. Yani bir yeni üretici bize geldiğinde örneğin e, hem üretim koşullarını çok iyi anlamak için mutlaka bir ürün bilgi formu doldurmalarını istiyoruz. Kendileri dolduramıyorsa da bizden bir arkadaşımız telefonda veya giderek özellikle tarla ziyareti yaparak e, bunu anlamaya çalışıyor ve o formu dolduruyor. Akabinde mutlaka yine birkaç yerden daha böyle güvenliğimiz çiftçi örgütlerinden veya işte derneklerden referanslandırıp e, kendimiz bir arada tarla ziyareti yaparak anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bizim için de bir öğrenme süreci. Aslında üretici için de tüketicinin ihtiyaçlarını öğrenmek adına bir önemli bir süreç. Dolayısıyla tabii şey olmuyor yani biz hani hep kimyasasız mutlaka şöyle mutlaka böyle diye belki dört beş tane kriter sayabiliriz. Belki konuşuruz onları şimdi. Fakat hani her zaman bütün kriterleri aynı anda aynı miktarda sağlamayan üreticiler de olabiliyor. Mesela bir kadın derneğine örnek verebiliriz. Bir kadın derneğini desteklemek için e, onların yaptığı e, geleneksel usulle ürettiği bir salçayı e, o domates illa tamamen kimyasalsız üretilmemişse dahi e, kabul edebiliyoruz örneğin. Yani bu şeylerde süreç içerisinde işte kimyasalsız olsun, küçük üreticiden olsun, e, olabildiğince örgütlü olsun bu üreticiler diyoruz örneğin. Ama o bile çok hani tartışmalı. Yani şimdi ko Bir kooperatif olması demek üreticinin gerçekten örgütlü olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Bunu zaman hmm. içinde fark ettik. Başta hep onu da diyorduk. Kimi zaman bir birey gibi gözüken kişi çevresindeki birkaç üreticiyi O kadar iyi örgütlüyorduk ki aslında bay, hani herhangi bir kooperatiften, üretici kooperatiften çok daha iyi Hı -hı. E, bir e, örgütlenme sağladığını görüyoruz. Evet, evet. Ben de tam onu e, vurgulamak istemiştim. Tam da o, o çok önemli aslında. Mesela bir kooperatif diye kağıt üzerinde her şey harika görünüyor ama gidip görüyorsunuz ki aslında tek kişi e, her şeyi o yapıyor. Hani tam e, bizim istediğimiz ideal üretici olmayabiliyor. Öte başka birisi Pınar'ın dediği gibi tamamen o çevredeki köylülerle ortaklaşa bir hı hı. üretimi oluşturmuş. Dolayısıyla burada esneklik önemli. Hani Ve ilkeleri özünde savunmak önemli. Dolayısıyla e, olay sadece barakada geçmiyor. Sizin hı hı. bu üreticilere yaptığınız herhalde bazı evet. ziyade hafta sonları ziyaretler var değil mi? Bunları da hı hı. Aslında programın sonunda web sitemizin de adresini vererek daha merak eden dinleyicilerimizin ulaşımını temin ederiz. Peki biraz da şeye gelelim. Yani işte mal alındı mal geldi. Orası temizlenecek alışverişe gelenlerle ilişki var. Bir sürü iş var. İşte yağmur yağdı bir de değil mi biraz <gülüyor> su bastı. Onun da temizlenmesi var. Yani bu iş... Yükü nasıl bir şekilde örgütleniliyor? İnsanların birbirleriyle ilişkilenme biçimi ne? İşte bir aslan olan da var, onun hocası da var değil mi? Üye olarak dolayısıyla akademik anlamda var olan hiyerarşik yapı oraya geldiğinde ne oluyor? böyle bir takım anılar var mı? Yani nedir? Biraz onları şey yapalım isterseniz. Tabii ki. Seninle ilgili anılarımız var mesela. Hep söylüyoruz yeni gönüllülere hani rektör yardımcımız burada mercimek paketliyor siz de onunla beraber paketleyebilirsiniz diye. Hani bu hakikaten üniversite içindeki hiyerarşinin hani bu akademisyen ve idari personel arasındaki farklar olabilir. Bu öğrencilerle hocalar arasındaki farklar olabilir. Onların ortadan kalktığı bir yer. Uzun süre temizlik sorumluluğumuz bir doçent mesela. Şimdi de hani böyle bir de kimsenin yapmak istemediği işler oluyor mesela temizlik gibi. Onları ortak yapınca eğlenceli bir hale geliyor. O nedenle uzun cumartesiler yaptık. Uzun cumartesi dediğimizde kooperatif hafta sonu biraz daha uzun açıyoruz. Her ayın ilk cumartesisi evet. diye bir reklam yapalım <gülüyor> 11.30'dan itibaren. Ve oraya gidip hani öğrencisi, hocası, idare personel, kim gelebiliyorsa hafta sonu hem temizleme, hem paketleme yapıp hep beraber ...işleri kotarmaya çalışıyoruz... ...gönüllülük hani başta da söylemiştim... ...çalışanı yok... ...kooperatifin mali müşavir dışında... ...tamamen gönüllülükle... ...sürdürülüyor işler... ...ve daha az... ...uğrayabilenlere de olanak tanıyacak... ...formüller düşünmeye çalışıyoruz... ...mesela mezun olabilir... ...çalışıyor olabilir... ...yalnızca hafta sonu gelebilir... ...uzun cumartesi böyle bir ihtiyaçtan da çıktı Hı -hı. biraz... Onlara da olanak tanımak lazım. Gidip yalnızca alışveriş yapabilir. Evinden naylon poşetlerini getirebilir. Hani kooperatifte öyle şeyler bulundurmuyoruz. Böyle bir katkı yapmanın değişik yolları olabilir. Ama tabii bir çekirdek kadro var. Gönüllülerden oluşan. O çekirdek kadro da işleri zaman içerisinde epey bir bilgiyi... ...yayarak, bilgiyi paylaştırarak... diyeyim, e, ...eşit biçimde... ...kotarmaya çalışıyoruz. Peki tam da oraya geleceğim. Ee, biraz önce... E, ...üreticilerden bahsederken... ...kooperatif diye gidiyoruz ama... ...işte tek kişinin... ...cuntası altında değil mi çalışanlar var. Acaba... ...BiCOP'ta da böyle bir grup... E, ...paşalar mı var olayı ilade ...nasıl <gülüyor> Yok, oluyor hayır, bu işler? Yok Öyle değil hani bu daha nasıl, çok... Nasıl sağlanıyor, nasıl temin ediliyor orada... Evet. ...kararların daha demokratik alınması. katılımcı bir şekilde... Evet. ...alınması. Sonuçta... E, ...bu tür yapılarda... ...biraz galiba... ...işinde doğasından dolayı... ...birileri daha öne çıkıyor, birileri Hı -hı. daha fazla Hı -hı. sorumluluk alıyor... ...dolayısıyla da... Işte ...ex kişisi birden o işi de o işi de... Hı -hı. ...o işi de yapan kişi olu verebiliyor... Yani A bu iş dağıtımında bir takım dikkat edilen hususlar var mı ama B daha önemlisi yönetişimsel mekanizma nasıl çalışıyor? Evet, bu gönüllülerin sayısı arttıkça yeni mekanizmalar kurmak gerekti. Bunlara örnekler ürün sorumluluğu olabilir mesela. Her ürünün bir sorumlusu var. Bu ürün sorumlusu işte siparişinden, barakaya gelişine, fiyat belirlemesine, paketlenmesine vs. her şeyden sorumlu. Bilgisayarlara gerekli datanın girilmesinden de sorumlu. Ve bilgiyi açık etmek, işleri paylaştırmak... Bu konudaki e, bulabildiğimiz çözüm olmaya, e, çözüm oldu aslında. Bunun Hı -hı. dışında mesela muhasebeyle ilgilenen 2-3 arkadaşımız var ayrı. E, Hı -hı. Sosyal medya duyurularını yapan 2-3 arkadaşımız var ayrı. Bu görevler zaman zaman örtüşüyor da birkaç kişi de tabii. Hı -hı. E, toplantılar yapıyoruz ve bu toplantılar olabildiğince her hafta ama biraz... Şey oluyor iki haftada bire düşüyor bazen <gülüyor> dönem içinde yoğunluk başlayınca e-mail grubuyla, e grubuyla o toplantılarda şeyi vurgulayacaktım <gülüyor> mesela aslında yani herkese açık toplantılar bunlar bunları olabildiğince yine o e-mail grubundan duyuruyoruz ve duyurularda da en çok işi yapan kişinin en çok sesi çıkmasın diye de gerçekten çok çaba gösteriyoruz açıkçası oradaki e karar mekanizmasının olabildiğince hatta her zaman oy birliğiyle olduğunu da söyleyebiliriz. Yani çoğunluğun sesi çıksın değil. Birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz. Eğer bir kişi işte bir ürünün gelmesi veya gelmemesi konusunda çok çok kararlıysa mutlaka onun içi rahat edene kadar konuşuyoruz. Ya hmm. o bizi ikna ediyor ya biz onu ikna ediyoruz. Bir sonraki toplantıya yani bir sonraki toplantıya kadar bile. Yani çoğunluk zaman iktidar olmuyor musunuz? Ben anlayamadım. Olmuyor. Yok <gülüyor> olmuyoruz. <gülüyor> Hepimiz ikna <gülüyor> olmak. İkna durumdayım. edemediysek o iş kalıyor. Hatta o yüzden aslında bir bazen zaman zaman çok yavaş kararlı ...karar verdiği de oluyor. Ama bu hem böyle... ...yavaş yavaş içimize sinerek hareket etmemizi... ...karar vermemizi sağlıyor. Hem yan, yanlış... ...yapma ihtimalimiz tabii ki her zaman içine var ama... ...azaltıyor sanki Aha, bu ihtimali. Evet, evet, ee, yani birilerinin daha çok iş yaptığı için... ...onun dediği üreticiden onun dediği... ...nohutu getirmek yerine herkesin içine sinen... ...işte bir başka üreticiden... Aha, ...başka bir şey evet. getirmek belki. Bence... ...bilgiyi açık hale getirmemiz de çok önemli... ...bu tür Hı. güç... ...birikimlerinin olmaması için... ...ve böylece kişiye bağlı... ...olmaktan çıkıyor. Yani işte Ahmet, Mehmet bugün var. Özellikle üniversite ortamında öğrencilerimiz çok parlak. Amerika'ya gidiyorlar, işte Avrupa'ya gidiyorlar, bir doktora kabulleri alıyorlar. Hocalarımız sabatikla gidiyorlar vesaire vesaire. Kişiye bağlı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla o işin, o işle ilgili bilgilerin açık olması. Onun için bayağı bir e, dokumentasyon sistemleri geliştirdik aslında. Dropbox'umuz var. Orada e, ürünlerle ilgili bilgiler, üreticilerle ilgili bilgiler, muhasebeyle ilgili bilgiler, muhasebeyle hepsi ilgili açık bir bilgiler e, her gün zaten o sistemleri hep geliştirdik. Sarı defter diye bir şeyimiz var mesela. E, her gün ...öğlen açık kooperatif ve akşam üzeri açık... ...o sarı defteri her şey işleniyor. E, nöbet başında işte kasada şu kadar... ...para vardı, nöbet sonunda bu kadar vardı. O, olağanüstü bir şey olduysa... ...işte kargo geldi, şu kadar ödedim falan... E, ...bütün bunlar kayda alınıyor. Aslında ileride kooperatif... ...tarihi yazılacaksa bayağı bir... ...dokümanda biriktirmiş Hı -hı. oluyoruz böyle. Yani. Genel modele dair çok kısa bir... ...önemli tamam. şey ek yapayım mı hemencik? Onu yapalım. Sonra da bir kalan aşağı yukarı... ...beş dakikamızda da... E, ...hani 2007'lerde... Bir, ...bir böyle rüya olarak başladın... ...başladık demiştin... E, ...şu anki rüya ne yani... ...şu an netin adımlar atılabilir... ...biraz Hı. ona girelim... Evet. Tamam hızlıca şeyi vurgulamayı unuttum da... E, ...bu genelde organik denilen sertifikalı ürünlerimiz yok bizim. Biz tamamen güven üzerinden bu üreticilerle ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz. Artı önem verdiğimiz şey yani organik sertifikasyon dediğimiz zaman sadece zenginlerin alabildiği belli bir gelir seviyesinin üstündeki insanların satın alabildiği ürünlerken bizde fiyat erişim bunun hani biz sonuçta her iki e, bir gelir durumu çok yüksek bir de gelir durumu çok daha düşük. iki mahalleye örneğin komşuyuz. Üniversite içerisinde keza yine öğrenciler var, idari personel akademik personel var. Gelir durumları çok çok farklı birbirinden. Hepsinin alışveriş yapabileceği böyle sadece E, yüksek gelirli insanların alabileceği tırnak içinde organik sertifikalı pahalı gıda değil, tam tersi erişimin herkese açık olabileceği, fiyat anlamında da açık olabileceği bir e, gıda modeli hayal ederek biraz da bu e, son senelerde özellikle daha da çok vurguluyoruz. Fiyatlandırmayı buna göre çok e, özellikle dikkat ediyoruz. Örneğin daha bir temel tüketim gıdası, bir böyle nohut, bulgur, mercimek gibi ürünlerin üzerindeki kooperatif payı dediğimiz o bizim masraflarımızı çıkarmamızı sağlayan e, şeyi, Payı çok daha düşük tutuyoruz ki hani daha çok insana ulaşabilsin. Bir elma kurusu mesela öğrenciler tarafından çok sevilen sınav zamanı falan çok atıştırılan bir şey. Onun üzerindeki kooperatif payını çok çok düşürüp belki birazcık daha lüks denilebilecek bir nar ekşisinin üzerindeki yüzde birlik azıcık bir yükseltme e, aynı şeyi bizim masraflarımızı çıkarmamız anlamında kompanze edebiliyor örneğin. Dolayısıyla hani fiyat anlamında erişim de çok önemli ve bu kimyasasız sağlıklı gıda pahalı olmalıdır algısının da aslında aşılabileceği bir model olduğunu da yavaş yavaş görmeye başladık. Evet organik sertifikasyonun şart olmamasına ben e, ilginç bir örnek olarak Ali Ünivar'ı veriyorum. Ali Ünivar'ın ürünleri organik sertifikasyonu olan ürünlerdi. Hani bir süre sonra buna ihtiyaç duymamaya başladı. Hani güven temelli bir ilişki e, değişik kooperatiflerle kurulunca hani gidip o parayı vermesine yine aynı şekilde üretiyor mu? hani mutlaka Hı -hı. gidip e, o parayı vermesine her sene 3.000 lira kişiye şirkete yani. yani. evet. evet. evet. yapmasına gerek olmuyor. O da fiyatları düşürüyor. Benim de bir sorunum var. Tabii. Elma kursu demişken benim de Biqo'la tanışmam 2012 senesinde dinleyicilerimizden dostumuz Serkan kaptanın elma kurularını tırtıklamamla başlamıştı. <gülüyor> Serkan'a buradan sevgiler Sevgiler gönderelim ee, ama Boğaziçi'li değilim ve Serkan Kaptan vesilesiyle bu yapıyı tanıma fırsatı bulmuştum. Ee, size gelen insanlara ya da bu şekilde yapıya dahil olmak isteyen ama Boğaziçi'li olmadığı için doğrudan dahil olamayacak insanlara verebileceğiniz öneriler ve bu bilgileri paylaşabileceğiniz diğer gıda kooperatifle alakalı e, nereye başvurulabilecekleri, nereye gidebileceklerine dair bir önerileriniz Bunların bulunduğu bir site, bir bilgi, hı hı. bir şeyler var mı? Tabii e, web sayfamız var www.bukop.org. E, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımız var. Çağa ayak uydurduk bu aralar yeni yeni, yeni sosyal medya mecralarını bir daha kullanıyoruz. Vvv nokta bukop nokta org. İki ola. İki, İki ola. Kooperatifin koopu. <gülüyor> bukop e, Aynı isimli Bukop ismiyle işte Facebook, Twitter ve Instagram'da da bizi bulabilirsiniz. Her zaman için buradan e-mail adreslerimiz vesaire de var bizim. E, çok ciddi bunun da şeyini yapıyoruz. Sürekli kontrol ediyoruz e-mail adreslerimizi merak etmeyin. E, bize oradan da ulaşabilirsiniz. Her zaman bilgiye, üretici bilgilerimizi paylaşmaya açığız. Dışarıdan gelenler de alışveriş yapabiliyor bu arada. yani Biraz bu aralar içine giriş e, üniversitelere genel olarak giriş sıkıntılı olabiliyor ama kimlik bırakıp girmek falan mü mümkün sanırım ziyaret çıkartıyla. Öyle de bize uğrayabilirsiniz. Yani biz her zaman için zaten bu işin mahallelerde yapılabileceğini üniversitelerde, iş yerlerinde yapılabileceğini vurguladığımız için de bilgiyi olabildiğince yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kadıköy Kooperatifine gidebilirsiniz. Başka yeni kooperatif girişimleri var. Beşiktaş'ta, Şişli'de birçok yerde, koşu yolunda. Onlara da gidebilirsiniz. Çok benzer ilkeler aslında. Herkesin kendi yerelindeki bazı sorunlara farklı cevapları var ama çok benzer ilkelerle işliyor. Her zaman için o bilgi paylaşımına açığız. Peki son olarak ileriye yönelik ne gibi hedefler var, ne gibi hayaller var? Gerek bir kop kapsamında örneğin gıdanın ötesine gitmeyi düşünüyor muyuz? Düşünüyor musunuz? Yoksa şu an gıdayla e, sınırlı kalmak gibi bir e, karar mı var? İlave olarak gerek İstanbul özelinde gerek Türkiye genelinde e, bir kop ne yapabilir? Nasıl bir rol oynayabilir? Onlara dair? Evet Aslında Pınar epey bir e, girmiş oldu bu konuya. Hı hı. E, bir hayalimizin bir parçası da başka Üniversitelerde de başka mahallelerde de Benzer kooperatiflerin kurulması hı hı. esas itibariyle, Biz deneyimimizi aktarıyoruz Hani bizim bir sürü hatalar yaptık Onları söylüyoruz hani Başta da birkaç tane örnek vermiştim Hani onlar yapmasınlar. Hani biz bunları yaptık görebilirler. Belki bizim üç senede geçtiğimiz yerden onlar bir senede geçerler. Öyle de oluyor gerçekten oluyor. sanki. Kadıköy evet. çok daha çabuk evet, kendini evet. toparladı. Bizim işte bir sürü formlar oluşturduk, sistemler kurduk falan. Onlardan yararlanabilirler. Böyle bir deneyim aktarımı bizim <gülüyor> yapabileceğimiz çok önemli bir görev şu anda diye düşünüyorum. Çünkü epey bir hani 7 sene artık 8 e, sene olacak bu. Aralıkta bir epey bir deneyim biriktirdik. Hani bunu paylaşıp benzer kooperatiflerin kurulmasını e, e, Ne diyeyim? Ön ayak olma. Evet, arada bize soranlar oluyor. Şube açar mısınız? Bizim mahalleye de, de, de diyorlar. Yok diyoruz. yani Yok, Sizin hayır. açmanız lazım. O çok bu önemli bir çok nokta. Da. İşte o büyümenin değişik bir yöntemi bu. Kendimiz Hı -hı. böyle de o asabi kooperatif olalım gibi bir büyüme değil de. Yani model olup örnek olup, deneyim aktararak büyüme gibi. Ve ilham verme. Evet. değil mi Ve ilham verme. Evet. Heyecanlandırma yani insanı. Herhalde burada e, kooperatif olayının e, yerel olması altı çizilmekte, değil mi? yarar olması önemli. Evet. Dolayısıyla böyle bir e, bütün Türkiye'ye hükmeden bir yok, kop yok. değil de, e, işte farklı yerlerde, farklı biraz önce söylediğiniz gibi e, farklı kurumlarda, farklı coğrafyalarda insanların bizzat gelerek, katılarak, emek vererek, e, kafa yorarak, e, Aynen, e, evet. tabiri caizse, işte ucundan tutarak iş yapmaları, hı hı. Peki. E, bugün Büyük Hop'u ayrıntılı bir şekilde tanıma fırsatı bulduk. Özlem ve Pınar'a çok teşekkürler. Ee, bir sonraki buluşmamızda başka kooperatif örnekleriyle tartışmamızı sürdürüyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kulut Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun